Açık radyodasınız, Açık dergiye devam ediyoruz. Boston Gay Men sesini duymaktayız. Arkada Hüken Stabdi Biti yorumlarını. Söylüyorlar bizim için. Geçtiğimiz aylarda zorlu performans merkezinde olacak konserin ertelenmesinin ardından medyada çeşitli yerlerde haklarında olumsuz yazılar, olumsuz eleştiriler çıkmıştı. Fakat sonra başka bir birliktelikle, başka bir destekle özellikle de İstanbul LGBTİ, Türkiye'deki LGBTİ topluluklarının desteğiyle ve Boğaziçi Üniversitesi'nin katılımıyla gerçekleşen bir sonlanan bir konser olacak. Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü'nde 27 Haziran Cumartesi günü. Herkesin katılımına açık bir açık hava etkinliği olarak düşünülmüş bu etkinlik ve de ücretsiz olarak gerçekleşecek. Boston Geymen Korosu'nun faaliyetlerini birazdan zaten müzik direktöründen duyacağız. Bize anlatıyor olacak. Onun öncesinde de kısaca bir parçasına yer verelim istedik. Her ne kadar zordaki konser çeşitli sebeplerden dolayı iptal olsa da onları İstanbul'da dünyanın farklı yerlerinde görmek isteyen, onları destekleyen insanlar var. Bu da koskocaman bir gerçek. Dolayısıyla biz de konserde onları desteklemek üzere orada olacağız. İlhamlarını, desteklerini yaymaya çalıştıkları güzel enerjiyi de heyecanla bekliyoruz. Mr. Reynolds. Mr. Reynolds merhaba. Reynolds. Evet, Hi. merhaba bu, bu İstanbul'dan bir arama, Açık radyodan Nasılsınız? Wonderful. Good to meet you. Harika Çok uh, iyi oldu Evet, merhaba. Uh, Biz de çok heyecanlıyız sizin İstanbul'daki İstanbul, şovunuz için Boğaziçi uh, Üniversitesi'nde in, gerçekleşecek. East, right? Bu am sizin am I, am Orta Doğu kapsamında doğru değil mi? Evet, kesinlikle evet. Öyle. Ve bu bildiğim kadarıyla ilk Orta Doğu turu bir Game Man korosu için of, of, aslında Boston of, Game Man korosu için de öyle sanırım. Uh, by, by nasıl nasıl başladı bu Orta Doğu turnesi? Bir bahseder misiniz biraz? Biz dünyanın başka bir tarafındayız aslında. Um, Amerika Birleşik Devletlerinin ortasındayız ve benzerlerimiz de. Yaşıyoruz ama dünyanın diğer tarafında da neler olduğunu gerçekten bilmek istiyoruz. Bizim için en önemli şeylerden bir de işte bu kapalı olduğumuz yerden çıkıp insanları tanımak için başka yerlere gitmek. Böylece insanların başka yerler hakkında söylediklerine mahkum kalmıyoruz. So that we Ve böylece başka fikirlerle de buluşma imkanına sahip olacağız bu insanların fikirleriyle. Geçtiğimiz 10 yıl içinde Amerika Birleşik Devletleri'nde bir şey için mücadele ettik. Bu da hem cins evliliğiydi, aynı cins evlilik. Ve şimdi görüyoruz ki dünyada da bunun mücadelesi veriliyor ama biz bir türlü katılamıyoruz bu geri kalan mücadeleri. Ve öğrendiklerimiz var. Dünyanın geri kalan yeah. bölgesinde insanların bu konuda mm -hmm. neler düşündüğünü bilmemiz gerekiyor ilk başta bu önceden. Right? Evet şu anda dört şehirde Aviv, olacaksınız bildiğim kadarıyla. Tel Aviv, İstanbul ve iki şehir, and, and, İstanbul and, İstanbul, iki şehir and, daha var. İstanbul, Evet, evet, bir şey. evet biz de çok heyecanlıyız sizin bu turunuzda İstanbul'da da olacağınız için ve şunu da eklemek lazım sanıyorum dünyanın en eski ve en başarılı kabul edilen korolarından bir tanesi sizsiniz Boston'da kurulmuş olan lütfen bize biraz bu işin başlangıcını anlatır mısınız Boston Gay Men Korosu nasıl kuruldu nasıl başladı amaçlarınız neydi? Koro 32 yıl önce kuruldu. O zamanların Amerika'sında gay insanların hiçbir hakları yoktu ve yani hemcins evliliğinin adı bile geçmiyordu. Yani i̇nsanlar gay olduğumuzu bile söyleyemiyordunuz. Saklamak zorundaydınız. Koro hakkında en can alıcı kısım da 40 üyeli başlamış olması. Bu 40 insan sahneye çıkıp kamusal olarak Gay, ben geyim ve sizin gibi olmayak ediyorum demek için yayına yana isteyen insanlar da bu çok radikaldir. İlk yıllar ben geyim ve eminim ki tanıdıklarınızdan, tanıdığınız gay kişilerden var demekle ve bunu bu konuda saharet etmekle geçti. Yani varlığınızı kanıtlamakla sonrasında İkinci fazda AIDS krizi vardı. Yıllar boyunca birbirimize sahip çıkmak için bir sürü fon bulmakının peşinde koştuk. İşte üçüncü fazda evlilik eşitliği. Dünyanın geri kalanına nasıl muamele ediliyorsa bize de öyle muamele edilmesini istiyoruz. Saniyet çıkıp hikayelerimizi anlatıyoruz, hayatımız hakkında konuşuyoruz. Ne ve nasıl olduğumuzu ifade ediyoruz. İşte bu müziğin kapasitesi, müziğin sınırları kılmak kapasitesi derler üstüne üstlük burnum burnuna getirmeden kimse. Yüz yüze, burnum burnuna getirmiyoruz. Sadece çıkıp söylüyoruz kim olduğumuzu, ne olduğumuzu. İşte amaçlarımız, amacımız well, zaten buyurdu. Uh, Peki bulunduğunuz ülkenin yani Amerikan'ın dışında daha başka performanslarınız olmuş muydu said. şu andaki <gülüyor> türnenin <gülüyor> öncesinde? Evet, galiba 9, <gülüyor> hayır 10 yıl kadar önce <gülüyor> e, Orta <gülüyor> Avrupa'da bir türnemiz olmuştu. Berlin'e başlamıştık. <gülüyor> Gepay'de katılmıştık orada. Sonra Çek Cumhuriyeti'ne Prague'ya gittik ve po ardından Polonya. Polonya'da, Warszawa'ya da Krakow'da sahne sahne çıkmamıza izin verilmedi. Hı hı. Bütün işte bu aile kurumları tarafından protesto ettik. Yani izin verilmedi bize. Çünkü ilk defa Polonya'da bir G grubu böyle ortaya çıkıyordu ve onlara göre ...çok kötü şeyler olacaktı ama çok sarsıcı bir tecrübe oldu oradaki konserimiz. Çok yakın zamanda bir gay belediye başkanı oldu Konya'ya. Yani. Yeah. Ve bizim davamızı yeah. sürdürüyor. Evet burada da İstanbul'dan bahsedersek İstanbul örneğinde burada LGBTİQ toplulukları da epey fazla, epey güçlü hareket ediyorlar. Özellikle geziden sonra sizin bir konseriniz bundan önce olacak konseriniz zorlu da gerçekleşecekti ve bir şekilde iptal oldu. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz, ne bekliyordunuz ya da onu soruyorum. Ben ve Koru, o kadar çok tehdit edildik, o kadar işimiz iktidar edildik ki her zaman başka bir yer bulduk sahneye çıkacak ve bir sürü müttefikimiz, harika müttefikimiz oldu ve işte İstanbul'da da böyle bir topluluk ortaya çıktı ve dedi ki hani gelin sizle beraberiz işte her, her iptarda böyle bir şey oluyor zaten Türkiye'deki LGBT hareketine çok minnettarım ve çok etkileniyorum yaptıklarından çok büyük bir destek verdiler yani bekleyemiyorum oraya gelme çok sabırsızlık hissediyorum ve aşkı buradan hissedebiliyorum aslında harika olacak her şey biz de çok heyecanlıyız ve bu desteği biz de görebiliyoruz. Sizi de burada and görmek istiyoruz. Asker, Şunu sormak istiyorum. Şöyle you know, söylüyorsunuz. Web bu web sitenizde de belirttiğiniz bir şey. You Çok farklı alanlardan gelen bir grupsunuz. Ve hepiniz aslında müzik için bir tutkuyu right? paylaşıyorsunuz. Ve all bu yaptığınız her şeyi de gönüllü yes. olarak yapıyorsunuz. Evet, evet kesinlikle öyle. Bizim koromuz çok çeşitli, yani müzik eğitimi olarak da çok çeşitli, 21 yaşında mesela üyelerimiz var ya da çok profesyonel müzisyenlerimiz var ve hepsi gönüllü zamanı buraya açıyor. Mesela Vazlar'ı şeyleri provalara gelmek için iki buçuk saat araba sürmek zorunda kalıyor. Böyle bir güvenlikten de bahsedebiliyoruz. Bu gay olmayanlar da var aramızda biz şarkı söyleyen. Transgender üyelerimiz var. Yani çok evet. renkli bir yok şahsız aslında. Şunu söyleyebilir miyiz? Boston Gay Men Koros'unu bir rol model olarak kabul ettiğimizi söylesek doğru söyler miyiz? Başka gruplar, korolar da var. Ondan etkilendiğini, onu bir kök köken yeah. olarak aldığını. San Francisco mesela. Aslında San Francisco Epliğimizin ailesi, yani büyüğü denebilir. Kaç yıl önceydi? Yani beş, bizden beş yıl önce kuruldular ve o kadar harikalar ki yaptıkları şey konusunda çok inatçılar ve mesela kurmak için, yani Avrupa, Amerika turnesi yapmak için evlerini morgaja çıkaranlar var. Boston, Chicago, Seattle turnesi için yapmışlardı bunu mesela. Kurulduktan bir yıl sonra oldu bu. Ve sonra da biz kurulduk. Ve şimdi de dediğiniz gibi biz ana babalık yapıyoruz bazı kurulduk. Yeah. bir de daha iyi görüşmek Uh, Game evet Corus, belki the, İstanbul new... Gay Men Korusu da olur. Bu inanın çok hoşuma giderdi ve ertesi gün orada olurdum. Okay, evet so e, çok teşekkür ediyoruz yeah, bu söyleşi için umarız bu ilhamınız right. yayılır ve devam eder. Ve de son olarak bir soru sormak istiyoruz. Şovunuz sahnedeki şovunuz aslında çok destekleyen course, right? bir eleman. Bütün bu bahsettiğimiz şeyleri, yeah. bütün bu so, uh, dayanışmayı. Ben sizden özel bir şov, özel bir şey beklemeli miyiz acaba İstanbul için? Oh, oh my Kesinlikle. Daha önceki gördüğünüz <gülüyor> hiçbir şeye benzelemeyecek bir sürüydü. ...Dans numarası olacak yer çekimine karşı. Yani böyle hani durup izlenecek bir konser olmayacak emin olun. İstanbul'a derdimizin ne olduğunu ve neşemizin nasıl olduğunu göstermek istiyoruz. Thank you so much. Çok teşekkür Thank you so much. ediyoruz. Thank you. Çok teşekkür Ben teşekkür ederim. Çok sabırsızım sizi görmek için. Bye bye. İstanbul'da görüşmek üzere. Bye bye. Hoşçakalın.